Alet edevat çok garipti ya. Lazer güç ünitesi bilmem ne... Gö、yani、Görkemli isimleri vardı ama aletin kendisi tıraştır. Yani alam gelip söylüyorum. Kapitan, lazer güç ünitesinde problem var. Valla. Ulan <gülüyor> dört tane ampul var orada. İkisi kırklık, biri altmışlık, biri yüzlük. Altmışlık yanmış değiştirir. <gülüyor> Ve devamlı o alet edevatla oynama vardır, meşhur. Şu sırallarda tekrarını veriyorlar bir kanalda Uzay yol dizini izle. İki ana karakter önünde konuşurken figürasyona bakacaksın. Onlar devamlı aletlerle oynar, <gülüyor> devamlı ve hep gözü kameralar. Acaba ben de çıkıyor muyum lan? <gülüyor> Zaten Bonanza'da az görünüyorum. <gülüyor> devamlı aletle oynar ama devamlı yani. Ulan bu geminin bir ayarı yok mu? Ulan <gülüyor> bunu yapın gidelim. <gülüyor> Kaptan gemi yalamı oldu abi. <gülüyor> Tutmuyor diye. <gülüyor> Oyna ma ya. Allah Allah. ambiyansı kabul etmiştik diyorum ve işin kompetanı olanlar oldu ya. Oğuzay filmlerinde hep gemide bir problem çıkar. En büyük tatama budur zaten. Yani her hafta Oğuzay gemisine problem çıkar. Dediler ki işte lan herkes ülkesinde problem var. Herkes izleyen şey diyorlar. O kesin meme yapmıştır anam. <gülüyor> bir zımpara ojeleyeceksin tık.、Falan. Herkes biliyordu her şeyi. Öyle bir jelatinleyip sunarlardı ki en basit şeyi hayranlıkla izlemekle mükellef olurdu.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 ...işin çelebi var. O ayrı ama. Işın kılıcı. Ben aldım hakikaten bu Rus pazarından. Böyle bir saptan ibarettir. Selahattin alınganlık göstermeyim. <gülüyor> Yalnız geldin diye sana söylemiyorum. Böyle bir saptır o. Basarsın buradan bir ışık yüzmesi çıkar. Böyle bak. Bu... Estetik bir yanı vardır. Çıkar, esner. <gülüyor> Halbuki çıktın dur ne? <gülüyor> tamam teknolojiksin anladık. <gülüyor> Çıkarım esnerim. <gülüyor> Kralını tanımam. <gülüyor> Madem ki teknolojiyim niye eslemiyorum? <gülüyor> Böyle bir aleti bizim adamın eline verirsen neticesine katlanacaksın.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 verirsen ışın kılıcını böyle gelecek adam gemide baksana <gülüyor> kaptan cık cık. <gülüyor> ne yapıyorsa <gülüyor> hani böyle şakalar vardır ya Mehmet efendim falan adam onu ışın kılıcı ile yapıyor ya kaptan Sizz <gülüyor> yarısı yok gemi nasıl gidecek tak otomatiğe gitsin <gülüyor>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 Şimdi Türk mürettebat olsa, taht biraz vakit kaybettiler. <gülüyor> Çünkü rahatsız, yani adam aletle mi oynasın? <gülüyor> Kaptan solda iyi mi? Cemim <gülüyor> mi? Yok abi solda diyorum. Çirkin, çirkin birken. Bizim fiziyimiz uygun değil, tighta kardeşim. Kaç tane Türk balet var? Yok. Niye tighttan? Bizim adama tight giydiririz uzay gemisinde. Bu böyle gezecek, rahatsız sen.、Yani、kendini kendini düşünsene beyaz bir tightla gezdiğini. Selahattin, yuvar. Yani, çirkin, kötü yani. Düşün güvertede çalışıyosun biri köşeyi dönüp beyaz bir tane de geliyor rahatsızlık verici birşey ya oynuyosun aletlerle <gülüyor> Abi getir ağzıma sok bari Yuh <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Maşallah senden evvel girdik güverteye <gülüyor>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 Öyle bir bilgi birikim, bir kualifikasyon, eğitim yok. Titan var mı var? Gii gel baba diye. <gülüyor> Herkes orada. Bizde olsa şimdi orada çalışmaya gitse adamlar. O adama direktif vermek ne bir yere varamazsın. Güç birimleri devrede mi? Devrede devre. Sen işine bak. İşine bak. <gülüyor> İş güzelı sevmezlerdi ya.、Yani.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 Maçıya onun başında duran biri olacak. Belli. O adama direktif verdi. Osman bizi ışınla. <gülüyor> Maçına <Makine> soğuk. <gülüyor> Her yere ışınla gidilmez. <gülüyor> Işınla mı doğdu? <gülüyor> İki adım yer yürüyün ya.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 Halbuki bunda korkulacak hiçbir şey yok. <gülüyor> Al yavaş yapıyorum. Hen, hen. <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> Ama biz buna tabi alıştık, açışıyor. <gülüyor> buna öyle bir, buna öyle bir biz konsantre olmuştuk ki böyle hen hen olunca hemen tırsıyorduk. Korku fünüründe bir iki tema vardır işte. İp atlayan, top oynayan çocuklar vardır. Onlar hep birinin öleceğine işarettir. Tabii. 12-13 yaşlarında sarışın çift örgülü kızlar gelir. Onların elbiseleri böyle robadandır oradan. İp atlarlar böyle. Fii, fay, fay, fay, fay, me, me. Aa biri öldü. E o kadar ip atlarsan biri ölecek.、Yani. Anne Klara ile ip atlayalım mı? Biri ölür. <gülüyor> Kırmızı yapsana korkunç bir ambiyans.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 İkisinde de ölmek ihtimali çok iyi. <gülüyor> Yolda gizemli bir kulübe yer aslanlar hep. Hep. Gizemli bir kulübe vardır böyle as bir kulübe önünde böyle bir. Ne dedin ona kulübenin önünde olan hadise? <gülüyor> He? Çit değil ya. Yok otur. Ve veranda doğru. Kim söyledi? <gülüyor> Meva. <Merhaba. gülüyor> Üç oldunuz. <gülüyor> veranda doğru cevap.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 Sallanan kanepe, duran gardırop, şaşkın koltuk, şaşkın bakkal. Kanepe dedi ya. Hayır kardeşim, salın, sallanan salınacak. Ulan büyüksün be. Böyle salınır gizemlidir ama böyle böyle değil. Ağzına sigara vardır böyle küllü böyle bitmiş artık sigara kül halinde kül seviyor diye içiyordur. <gülüyor> sallanır. Gençler gizemli amcayı görünce inerler arabada be hey hey hey hey. <gülüyor> arabadan indik hala enerjiyiz. Demek ki araba ile ilgisi var. <gülüyor> Uzaktan sorarlar. Merhaba.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 Neler gibi, öleceksen değilsin ya sarak derler. Arabaya doluşurlar, tekrar bir enteresan daha sapa bir yola girerler. Tabellalara rastlarlar böyle vur gidiyor işte kaportada beş mil kaldı, altı mil kaldı, yedi mil kaldı falan. <gülüyor> ne? ne? Kornada var diye dedi. Sonra dururlar, derler ki ulan niye geri geri gidiyoruz? <gülüyor> Arkada bir tane aritmetik sasan kaldı. <gülüyor> Onu da alalım derler. Onu da alırlar. <gülüyor> Yola devam ederler. Kampa varıldığı zaman, ne diyorum ya? Grup içerisinde çiftler var, tekler var, gençler böyle kaynaşıp, kampa varıldığı zaman çift olanlar hemen sevişir. Derler ki madem çiftiz kamptayız sevişin lan. Tek olanlarsa derler ki mademki sevişmiyorum kampı gezeyim. Yalnız bu filmlerde bir klişe vardır ki bu grup içerisinde her kim ki en gözlüklüdür o önce ölür. Bir gençlik filminde şişman ve gözlüklüysen sıçtan.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 Biri öldürürse bari kuyuya atsın. <gülüyor> Arkadaşların tatili zehri olmasın diyelim. Bunlar gezerler. <gülüyor> Ve bir şekilde en elektriği kesildiği bir anda bu ölü bulunur. Valla, aynen böyle. Bütün korku filmlerinde vardır. Tamamını söndür. Aç. Ne zamanki korku bir evinde elektrik kesilir, gelir, biri ölmüş olarak bulunur. Aynı şey su için geçerli değil. Hiçbir zaman öyle olmuyor. Aa sular kesik, aa Mike ölmüş, öyle bir şey yok. <gülüyor> ben insan tanımak için çıktığım zaman benim için hakikaten kültürel aktivite oldu.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 İsmi yok. <gülüyor> ben de becşedim. Kendisi çok isim yaptı daha sonra. <gülüyor> evet o. İsmi yok mu? Ka ne kadar zamandır bakıyorsunuz? Bahre zor bir ayındır herhalde. Efendim? Dört aydır. Nerede sizin lağnda mı? <gülüyor> Bu da ona baktığını zannediyor. <gülüyor> bir şey yemiyor. Haftada iki kere bok veriyoruz. Allah, Allah ben böyle marjinal hiç rastlamadım açıkçası genelde köpek besleyenlere falan konuşuyoruz çok enteresan oluyor tavurlara köpeğin besleyenlerin cinsi köpeğin cinsine göre bir tavır alıyorlar çok garip yani garip tonluyorlar falan ne mesela Labrador ne mesela Rottweiler <gülüyor> ne mesela Sam Berner öyle Rottweiler İpınayın White falan herkes değişik tonluyor bir tanesine sordum bir cümleni、şey、ne mesela Siwash Kangal right <gülüyor> Kandalı İngilizce tonladı be abi. Yabancı dille isim koyuyorlar bir daha hayvanlara genelde. Siz ne amaçla besiyorsunuz fareyi? Seviyorsunuz. Nere? Pembe. pembe. Onun türküsü var. İnce giyerim ince diye. Önceden pembe miydi? Spreyle giriştiniz mi Faruk? <gülüyor> Niye isim koymadınız onu anlamadım. Bilmiyorsunuz. Ne biliyorsunuz beki? Bil bildiğiniz yerden sorayım. <gülüyor> Var mı besleyen köpe? Konuş. Buyurun efendim. <gülüyor> Hoş geldiniz programımıza. Benle olan bilgileriniz yaklaşık dört saniye sürecek. <gülüyor> ne isminiz ablacığım? <gülüyor> Şu arkadaş. Ben eskiden şaşaydım sonra düzeldi. <gülüyor> Bunu soruyorum. <gülüyor> Evru, kendini bana denk getirmeye çalışıyım. Evru. <gülüyor> Şundan konuşuyorum. <gülüyor> ne besliyorsunuz efendim? Kedi ve köpek. <gülüyor> kedi ve köpek. <gülüyor> Aynı olanı kesen var. Yani kedi kesen var yaman yaklar. Çok kızıyorum onlara ben. Siz besliyorsunuz. Köpeğin nedir cinsi? Kokur. <gülüyor> Yine bak bir aksam problemi oldu. Bir ablaya sordum <gülüyor> neden besledin? Kakır <Cocker> dedi. <gülüyor> Dedim buraya getirme de bize kakmasın. <gülüyor> Çok zordur. Cinsisin vere genelde yabancı dili olduğu için zorlanıyor insanlar. İsmi nedir efendim? <gülüyor> İsmi. <gülüyor> <gülüyor> İsmi. Cem Yılmaz'a gittik çok gülük. Ne dedi? İsmi deyince ben koptum. <gülüyor> İsmi nedir efendim? Kızım. <gülüyor> Sezeryan herhalde değil mi? <gülüyor> Normal doğum olduğunu düşünmek bile istemiyorum.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 O mudur yani? <gülüyor> Yoksa inşaatı devam ediyorum. <gülüyor> Gerçekten ciftlik gösteren bir gözlüktür. Toparlan biraz. <gülüyor> İsteyen deneyebilir. Buyur. Oradan denkete edebilir miyiz? <gülüyor> Kap aşağı yukarı böyle bir malzeme yürür falan kafası dönersa her teknolojide bir şey ya her yerinden bir şeyler çıkar böyle falan falan <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir alet <gülüyor> Türk robotu yapmak istesen teknolojik olarak böyle bir malzemeden faydalanabilirsin ama bu kadar cık hareketlilik bizim robotu kesmez <gülüyor> kurtarmaz. Çünkü bizde yirmi beş bin tane hareket var baba ne haber iyiydi. Ne oldu aynı aynı. Şimdi böyle, böyle hareket eden bir milleti bu kadar düz yürüyen robot yemez. Ki ben yani bizimkiler yaptığı zaman kesin bir yerini unutacaklar onunla eminim. Robot yapılıyım dese demir döküme verecekler bütün. Dökme demirden yapacak eklem yeri yok. <gülüyor> Yakala. Ay, ay, ay, ay, ay. <gülüyor> hani bunun bir hani bir emniyet gücü olarak kullanıyor filmde robot, robot polis falan. Bizinki tamamen eklemsiz böyle. Kaçmayın lan, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Demişler ki biz bu robottan trafikte faydalanalım. Trafikte. Trafik birimi ne vermişler bizim robotu? Böyle hani eğlence mekânları dönüşü çok sıklıkla kullanılan caddelere trafik ekipli koyarlar ya. Böyle yerleştiriler, arabalar gider böyle vun vun falan. Onlar da alkol muayenesi yapar bu arabalarla ilgili. Durmuş bizimki böyle bir ekiple beraber arabalar vuzur vuzur gelip gidiyor vuz vuz vuz, araba yozbiyiz, yozbiyiz falan. <gülüyor> bir, bir arkadaş yapsın arabası sesi. <gülüyor> arabası sesi takti diye yapsın yardımcı olsun. Tabi herkesin şartları müsait olmuyor. Katılım göstermek için. Yanında çok kıymet verdiği biri oluyor. Geriliyor falan. Hani bazen böyle çiftler gelir. İlk buluşmalarıdır. Belki ilişkileri daha yenidir. Beyefendi gerilir kızın yanında falan. Olur yani. Şimdi o adamdan isteyemezsin ki. O adam geliyor devamlı kızın nabzını tutuyor. Bunlar ne güzel değil mi? <gülüyor> Cem Yılmaz. Aynı ben. <gülüyor> <gülüyor> çok komik adam ya. <gülüyor> Robotlar. Hahaha. <gülüyor> Çok doğru söyledikleri ben aynen.、Evet. (gülüşler) Çünkü adam zaten adam zaten gergin. Şimdi devamlı yanımdakinin nabzını tutuyor. Bu adamdan arabasız çıkarmasını beklemek doğru değil tabi. Çünkü öyle bir an kiyor. Bütün karizma dağılabilir. Yani günlük hayatta sıklıkla yaptığım bir şeydi ki vee falan diye.、Yani. Kız adamı yanlış tanıyabilir. O yüzden bazı yapmıyor. Yaptığın zaman zor hakikaten. Çünkü eğilip o arabasızını çıkardığın andan sonra. Hani geriye döndüğün zaman bıraktığın şeyleri aynı kalmayabilir. Kızla el enlesin, baksana. Çok komik arkadaşlar. Arabası yapmak için varsa gönüllü birisi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım, evet. Ne, ne oldu? bu kızı. Herkes bize bakıyor. Hı <gülüyor> <Öyle> diye bağırdım. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? O sesi ağzında mı çıkardın? <gülüyor> Araba sesi yap dedin. Yapayım dedim. Ne var? İğrençsin. İğrençsin. Sen eğlenmene bak. Eğlen yani. Eğlen. Eğlen. İğrençsin. Bitti benim için. Bitti benim için. Pınar, Pınar ne oldu? Dünyanın en iğrenç anıdır. 48 saat sürebilir. Bak gerçekten. Lan ne oldu o? İğrenç, konuşma benimle. Yöö diye bağırdılar. Herkes şu anda bize bakıyor. Asıl şu anda bakıyorlar. Kızım sesi çıkardım bitti. Evde yapmıyor muyum? Allah Allah. Lütfen. Ne bakıyorsun lan? Pınar ne oldu? Pınar ne oldu? Bu sesi çıkardı ya. Konuşma ben daha çok. Konuşma. Ben seni böyle tanımamıştım yani. Kızım beni iyi tanı tamam mı? <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> tamam mı? Oldu mu? Oldu mu şimdi? Evet. Evet. Hadi, hadi şimdi sen eğlen hadi. Bütün keyfim kaçtı ya. <gülüyor> ne anladım ben gösteriden? Ne anladım gösteriden? Bir ses çıkardın değil mi? Bir daha sen de sıçmaya gitmem ben. <gülüyor>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 vermişler bizim robotu ekiple beraber duruyor, böyle arabalar gelip gidiyorlar vız vız arabayız biz eeeeeee falan diye bizimkisi bir tanesini durdurmuş bak iyi akşamlar Robocop <gülüyor> abi seni merak izliyoruz gerçekten <gülüyor> Robocop meşhur görünce böyle dürtme var ya kız bak,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 Dak stop なるほど。 Görüşmek üzere.